Ahtapot'un bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç. Evet, ee, 95.0 Açık Radyo, şu anda pazartesi kuşağındayız, Açık Pazartesi programı, Açık Pazartesi değil dedim Osman, Güzel oldu. Evet, şöyle ee, Tuğçe Yapıcı, ee, Osman Öztürk, Hilmi Tezgör, Tolga Yağlı ve ben James Sorguç, 4 ee, program beraber yapıyoruz, bu 3. saati 95.0'dan dinleyebilirsiniz. Zaten dinliyorsanız bunu söylememin manası yok. Dinlemeyenlere söylüyorum. 94.9.7 bir radyo frekansımız var efendim üzerinden. Evet neyle başladık? Crydler başladık. Crydler Arise Abo parçanın ismi. Crydlerin yeni bir kaydı bu. Crydler yani işte Crowdrock'ın sonraki jenerasyonu diyelim. Doğru. İkinci baktım şimdi 12 albüm falan olmuş. Evet evet. Bir de yani kraldiler aslında baktığımız zaman hani 90'lar falan. Yani. Tabi. Dolayısıyla aradan da epey bir zaman geçti. Hatırlarsın Osman sen yani o zamanlarda bir, bir de böyle bir Alman şeyi olsun da, menshi bir şey olsun da, Hindiye de bir ses yapalım diye de kraldilerle başlamak istedim. otur ee, kraldiler, bunlar hep böyle. Ah, rock ee, onlar böyle bir dönem açıkçası böyle crowd rock, böyle şey e, jazzy, elektronik e, dap ve üzerinden şahane e, geldi, müzikler geldi. Müzikler geldi. Hala da e, yer yer crowdler mesela. Evet. Ee, ben de baktım şimdi biz de bir parçacı almışız albümden ilk çıktığı zamanlar veya single olarak belki ilk o geldiği Hı. için arena diye bir parça Hı. bu albümden hatta evet. Benden bir iki hafta sonra ilmi de tekrarlamış o parça o yüzden isabet, isabet olmuş. Evet değil isabet de. oldu güzel bir şey oldu İlmiye de artık herhalde biz dinliyordur diye düşünüyorum. Dinliyorum artık. Üçüncü kez. Kayıt gönderesini dinliyoruz. E, Düsseldorflu yanlış hatırlamıyorsam Düsseldorflu olması Kayda. lazım. Yani bir zaten Köln Düsseldorf üzerinden yürüyen bir şey var değil mi? Evet. E, şimdi ne çalışacağız e, kimse bilmiyor şimdi ben de bilmiyorum. Ses, ses. <gülüyor> Radyo da bilmiyor. Şimdi mesela. ben buradan çalacağım. Ondan sonra bir e, birkaç laf edeceğiz ki parça hazırlansın. Şu Legendary Pink Dots çalalım mesela. Ben bu sene Legendary Pink Dots e, This is the Museum parçanın ismi. E, Andrea beni duyuyorsa e, o taraftan. E, niye? Çünkü e, ben programa gelmeden önce şöyle bir e, 2022 taradım Osman ya ben neyi e, ne yapmışım? Hani ne kadar ne olmuş? Mükerrer var mı yok mu falan. Mükerrer var. Çünkü hani e, var. Üç beş ama araya zaman koymuşum. Her hafta çalmamışım mesela. E, en fazla çaldığım şeylerden biri, gruplardan biri ama yani böyle bir zaten yıllardır bayılırım ayrı konuda. Bu e, şey Legend of Pink Dots yani. Baştan sona çaldım, Çaldım. Değil mi? Evet. Biliyorum hatırlıyorum. Yani baştan sona da baştan. çaldım. Sondan başa da çaldım. <gülüyor> Ee, dolayısıyla şimdi şey dinleyelim Hazırmış galiba parçamız ee, This is e, dinleyelim e, bu, bu da yılların ekebi biliyorsun Tabii, yani 40 yıl evet, belki şahane. Ha gayret yarım yüzyıla yaklaşıyor yani Harika This is the museum, this is the museum. Avçası programı saatindeyiz. Ee, bu üçüncü saat. Az kaldı, bitiyor. Bir saatimiz var. İyi üçüncü zaman. Var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacak. Ayıp alasa doğru gitme. Tuğçe'yi bunu anlatıyordum dinledik bu. Biraz önce bahsettim de zaten The Legend Trapping Dots çaldık. Bu sene en fazla üzerinden geçtiğim gruplardan biri galiba benim bu. Son zamanlarda sen ee, bayağı, bayağı saplandın. Bayağı bayağı evet. Dönüp dönüp eski <Gülüyor> e, Oluyor bazen böyle. Ne güzel. E, şimdi e, Jamie Branch çalacağız. Jamie Branch e, Brooklyn'li bir caz e, müzisyeni. E, Ağustos ayında genç yaşta ki aslında birkaç senedir ben bir Jamie Branch üzerinden e, program yapmaya başladım. Albümüm de aynı şey ve Pink Dots gibi. Baştan sonra e, çalıyordum. 2020'de şahane bir albüm var. Hmm. Fly, sonra or fly or Die. Fly or Die'bi de yani hmm. die. e, 2022'nin Ağustos'un ortalarında da e, göçtü bu dünyadan e, Jamie Branch. Ama bu yakın zamanda muhtelif parçalar, bazı kolaborasyonlar ve şeyler gün yüzüne çıkıyor. Bunu anmak var. Bir de geçmiş 2022'de ve 21'de gene en fazla dokunduğum şeylerden biriymiş. Müzisyenlerden biriymiş. Dolayısıyla Branch alalım bu Amerikalı Brooklynli müzisyeni. Onunla ilgili kendi kendime sola program yapıyormuş gibi olmayayım. Bir <gülüyor> <gülüyor> bölümü <Ben>, böyle olsun. <gülüyor> ben de çok üzüldüm yani e, göçünce e, çünkü şey yeni bir soluk ve getiriyordu ve free jazzı tamamlıyor gibiydi ve bir bir anlamda o e, Art Ensemble of Chicago'nun da vesaire yolunu açtığı hmm. bir dünyadan geliyor gibiydi. E, çok da iyi, önemli bir Chicago'da mesela ortak çalışmalar yapıyordu <gülüyor> Tortoise Derneği vesaire üzücü bir kayıp oldu Jamie Branch bence. Evet şahane üflüyordu. Bir de bir taraftan böyle bir cazın o punkla ilişkilendiği şeyde de vardı. O free jazz zaten evet. birazcık onu da kapsar ama tavır itibariyle punk'tan bahsediyorum. Üslup ve mü mü mü müzik üslubu anlamında değil. Pekala e o halde e Team Two'yu dinleyelim bu 002 böyle bir takım 1'i hmm. iki su 3'ü falan evet. var bunun. E onu dinleyelim Jamie Branch'dan. Tamam, tekrar edeyim. Vallahi, disneyal çalsaydım ben giderdim. Peki şimdi burada, burada gider misiniz bilmiyorum. Yok, ee, ben çok seviyorum. Şöyle, e, Tüçe sen, Bilal işi. Bilal. Bilal seviyorum. Ya e, hakikaten yani bu parça bence çok iyi bir parça. Boş e, yok. Ve albüm çok iyi bir albüm. Çok. Bence. E, dolayısıyla yani bunlar de baktığımıza bağlı. Benim bu sene fazlası üstünden yürüdüğüm albümlerden biri olabilir. Bu Bizim ortaya. de ailecek. Ha. Yani ha. evde kulaklık, e... kulaklık takmadığınız zaman hep beraber ortaya. Bunun... Kesinlikle Billy Eilish iş ve e, Frozen soundtrack. <gülüyor> Frozen soundtrackı. Billy Eilish işte çok genç <gülüyor> müzisyen şimdi e, bilenler biliyor zaten ama hakikaten böyle bir. Hep Frozen'la yani. Kardeşiyle beraber yürüyor aslında kardeşi. Abisi. De abisi. E, Aile böyle içinde böyle bir şey yapıp bir taraftan 10, 20 yaşına geldi herhalde. Galiba, Şu anda 20 evet. olabilir. Yani olabilir. Ama bu çalışacağımız evet. albüm de 19 yaşında falan yani 18-19. İkinci albümümüz zaten. İkinci albümü yani ilk albüm çıkardığında Reşit değildi galiba zaten. değildi. Ama ilk single'larıyla çok yükselmış. O da single konusuna ee, gelirsek. Hem ses neyse çok uzatmayalım konuyu da. E, çok çalalım. güzel söylüyor. Bence de bu parça evet. çok. Çok iyi bir parça. Yani. Chase, change, her şey bir tarafa. Iyi. O da çok iyi. O da çok iyi. Neyse. I didn't change my number hmm. parçanın ismi. Ve hadi müsaitseniz biraz böyle bir, bir tık açmak lazım çünkü böyle bir parçanın inanılmaz bir volümü var. Böyle gitti geldi falan. Şey Hakikaten biraz volümü ihtiyacı olan parçalardan bir öbür türlü arka tarafta bir zırıltı olarak kalabilir hmm. yani. O da parça yazık. Kaç yaşındaydın? I change my number. 2001 doğumluyum. 2001 doğumluyum. Yani 20 yaşındaydım. 20 yaşındaydım şu evet. an. 20 yaşındaydım. Evet. İyi tahmin edip bir şey. I didn't change my number. Evet. Buyurun. Okay. didn't change my number I only changed who I replied to Laura said I should be nicer But not to you I love that you were mad at me text. Should've guessed That you would think I was upset You're upset Don't take it out on me I'm out of sympathy for you Maybe you should leave Before I get to mean I didn't change my number I only changed who I believe in You were easy on the eyes, eyes, eyes. But looks can be deceiving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 I should've left when drew Çevre numar. Biliyorum. Ay. İlk albüm ne zamandı? İki sene önce. İki sene önce. Benim kızım dinliyordu. <gülüyor> ben oradan biliyorum. Bir iki parça <gülüyor> dinlemiştim. Entegre gelmişti o zaman da. Bu yeni albümden hiç haberim bile olmadı diyebilirim. Yani ben bilmiyordum açıkçası. Yeni albüm prodüksiyon açısından vesaire. Yani bu çok kuvvetli gerçekten. Yani ve şarkılar da hani böyle hepsi aynı türde gitmiyor. De, daldan dala atlıyor. Severek dinliyoruz. Evet, bir 2000, 2021 aslında, 22 değil albüm. 21 olması Hı -hı. lazım. Ee, Abi diğer taraftan böyle bir Avrupa popu pop da var, elektronik de var, böyle dream pop da var, ee, rock, ve rock var. var ve böyle bir tuhaf bir standart yaklaşan bir cazip bir şeyleri var. Evet. Yetenekli, yetenekli bir müzisyen ve abisi bayağı yetenekli bir müzisyen, prodüktör, finiyas. Gerçi abisinin, şimdi hatırlamayacağım ama siz hatırlıyorsanız söyleyin bana. Ha, ya bir film müziği ya da sola bir şeyi ya da bir yere dahil olduğu bir şey dedim, dedim de dökülüyordu yani. Öyle mi? Ha, şimdi hatırlamıyorum ne olduğunu. Demek ki ben, o kadar unutmuşum ya. Yani. Beraber bir şey ifade ediyor. Muhtemelen, beni. Muhtemelen, muhtemelen. Yani belki de hakikaten e, kardeşini bir yere... Öyerek yürüyor ya vardır ya bazen prodüktörlerin evet. e, şeylerin öyle bir şey yazarların ee, birisi ha, ama mesela Nilüferi için yapamazsınız o şarkıyı başka bir şey olur böyle söyle, söyle ismini söyle, söyle. Ayca Pekkan yerleştirdim mevzuyu böyle biraz <gülüyor> daha kolay şimdi Ayca Pekkan, Pekkan sonra... yapanı yani bunun gibi yani hem şarkı sözü hem besteleme konusunda öyle değil mi? Vardı öyle bir şey. Yani. Nayım Na, abi şimdi kızacak. Şimdi. Ajda Pekkan'a Fecri Ebcioğlu muydu? Ajda Pekkan'a şarkı yapan. Evet evet o sürekli değil de bunlardan bir evet. tanesi. Ee, yok e, farzı yani Dolayısıyla hani bir sürü şey sayabiliriz bununla ilgili yani sadece. Yani... Peki şimdi şöyle diyelim. Ay ee... pardon. Sam Prekop ve John McEntire. Nefis albüm oldu. Evet. Böyle bir ikili. Oldu. Olarak. Ee, bir taraftan ee, biraz hani müziğin böyle poposuna da bir şaplak atarak Hı -hı. bir araya gelerek. Hani onu koşturarak ee, yürüyen bir ikili değil mi Şahane albim. Çok güzel. Hı -hı. Uzun uzun parçalar. Osman. John McEntire. Sanpreko. Evet, yani bunlar bu işte Kentucky, Chicago ve şey üzerinden giren bizim. Ne tortuza benziyor ne siankeke benziyor. Yani böyle gerçekten hoş bir müzik. Ha, ha gayet tekno falan var içinde. Evet. Yani. Bayağı tekno var yani. Yani attack pretek tekno yani. modüler e, synthesizer'lara çok düştü ve modüler synthesizer'larla müzik yapıyor. Yani o gitarı bıraktı. C&C'deki o şeyi birazcık o, o kenara galiba koyuyor. Galiba Sint'i bağlıyor şeye. Böyle bir tuhaf bir olabilir. hikayeler yapmaya başlıyor yani. Yapmaya başladı. Benim de listemde vardı bir şarkı ama ben bütün albümü bilmediğim için yani bu kadar Gelpaze'yi genişlettiler ne, yaptılar, ne ettiler, o kadar hakim değilim açıkçası. Çok keyifli bir albüm. Yoksa benim de seçtiğim bir iki parça vardı Çalarım diye bir kenara koyduğum <gülüyor> demin bahsettiğim listelerin içerisinde. Evet. Hayır işte iyi müzisyen olunca bir şekilde şey... E e, ne derler ona... E, birlik. Oradaki kıymetli olan şey... her müzisyen bir, ön, bir yanındakinin zihnini açıyor. Böyle uh -huh. olunca gittikleri yer inanılmaz bir yere e, evleniyor. Utarıyor. O zaman da gidilene sağdaki tabii. Yani bir artı bir iki etmiyor orada tabii. Daha fazla ediyor. Ama sen Prekoppla John McIntyre çok eskiden beri beraberler. Yani Siyan davulcusu John McIntyre'nin hayatında. Bir de aslında bütün konuştuğumuz müzisyenler biraz önce birkaç konuştuğumuz da aynı şekilde uzaklaştı pardon. Bu Chicago Kentucky, o 90'larda özellikle bu rock'un kraut rockla, jazzla, rockla, punkla oluşturduğu o dinamik kaidi. Bu insanların çoğu muhtemelen ellerini sürüyorlar şu anda. Onlar alüpleri yapıyorlardı işte. Evet. Ölçmek ee, lazım. Evet. Tortuz'un ilk albini kaç? 94 mü? Muhtemelen. 94 olabilir. Çünkü slint 91 mi? Slint 91. Slint 91. Zaten slint 91. Ondan sonra uh, Juno 44 uh, 93 Ru mü? 144 dage Rodan 94 Rodan 94 Rastia bölümü hmm? ondan zaten o 90'ların başına nitelendirdi evet. oradan buraya da kaç yıl geçmiş? Söyleme yok söylemiyorum ne söylediğini peki tamam <gülüyor> <gülüyor> ee, peki San Perco cuma kemer şair 94 mi 44 ilk ay 44 işte şereyle aynı zamanda Rodan'la Rast <gülüyor> Rodan'la aynı zamanda yani. Uh, Esenlik by Knight uh, Joe McKenna ve Sam Prakop ikilisi sample record John McEntire ee, ikilisi yeni yeni demeyelim işte bu seni çıkardığı kayıttan geldim onu dinliyoruz son bir parça kalacak Ahtaput'un Bahçesi Açık Radyo burası ee, canlı yayındayız Sultanahmet'te ee, Barınhan'da Açık Radyo'nun geçici stüdyosunda ve e, BNR kapsamındaki mekanındayız e, Tuğçe Yapıcı Osman Öztürk nerede olduğunu bilmediğimiz İlmi Tez Gör. <gülüyor> Tolga Yağlı ve ben Cem Sorguç. <gülüyor> Maç da bitti galiba. Dolayısıyla bir yıllar sonra <gülüyor> kolektif bir Pazartesi programı <gülüyor> çok olmuştur. Geçen az <gülüyor> önce Osman Soydu 2014 miymiş en sonuncusu. 2014 dediğimiz 2014 olabilir. Ee, 2010 daha önce de olabilir. 2014 olsun. 2014 yani. olsun. 8 sene mi oluyor. Evet. Ha, daha uzun gelmiş bana. Ee, o bile o zamanki devamlı bitmiş değil. Aslında o da arada bir sürü şeyi vardı. Ee, evet. Bir iki tane yapılmıştır o. Ama asıl 2000'ler onlardan önce ki onlardan önce bayağı aktif bir şekilde. Evet, evet oralardaydı. Bir kere düzenli olarak her yıl değerlendirmesi evet. yapılıyordu. Evet, o yapılıyor, onu o güzel bir şey tabii. Ama o zamanlar tabii Spotify yoktu. Yok. Ondan sonra YouTube yoktu galiba, değil mi? YouTube Var, mıydı, vardı, da vardı da böyle YouTube Vardı. Ama, Ama böyle bu kadar, bu, zengin değil bu kadar kullanmıyorduk. Evet. dolayısıyla hala mecmua bakıyorduk. Öyle Evet. Yani listeler için mecbur listesi yapıyoruz. rollda onu yapardık işte. Enemy Wire, şu bu falan filan. Spin, Rolling <gülüyor> Spin. Nedir ne değildir? Onların böyle bir bileşkesini alıyorduk kendimiz. Neyse. Hilmi şey ses yapıyordu. verdi. Esen ee, deymiş. Esen deymiş. <gülüyor> Selam. Ee, şimdi bir parçamız kaldı. Ondan sonra Ay geçeceğiz. Ee, Ay satına geçeceğiz. Senper Kopçam Eken sonra e, e, ne çalacağız? Şey çalacağız. E, Aşık Mahsuni. Aşık Mahsuni yorumu çalacağız. kantan gözeden Kantan Gözenin 2022 mi? 2022, bu sene evet. Bu sene değil mi? erken zaman başında. Yani şey başında e, Mahsuni par şeylerini e, parçalarını kantan Göze e, yorumladı. E bir albüm, güzel bir albüm. Ben pek seviyorum çaldık da program dahilinde Onunla da en azından bu zamanı bitirip ondan sonraki dördüncü saate evet. geçeceğiz. Hala albüm saat. Dördüncü zafer saat. Haşlayayım benim, kantan parçası ben Bilmiyorum hiç, işte ne ayıp mı bilmiyorum ama Hilmi seviyor, seviyor ha, evet. Bir taraftan da biz kendi aramızda konuşurken açıkçası böyle bir şey oldu. Mutabık kaldığımız şeylerden biriydi yani. Evet, evet ben herkesin isteklerini zaman, almıştım hı. ama çalmaya vakit yetmedi sordu. ilk saatte. Evet evet ondan sonra e, o sırada bizim Hilmi ile e, çakıştığımız noktalardan biriydi. Evet dinleyelim. Haşlayın beni e, kantan Tan Göze. Çok selam söylüyor Hilmi. olsun herkese <gülüyor> selam. <gülüyor> ah neyleyim düşkün oldum Ah neyleyim düşkün oldum dünyada Ateşle yine ile şişleyin beni Oy, Ateşle tığ yine şişleyin beni Sevda dedikleri bir belaymış Gelmiş Boşlayın ben, sevda dedikleri Yaman belaymış hoy, gelmeyin yanıma boşlayın ben. Et gider bu leddinde. Şeytanlar verdim Ali tahtımda oy küffreyleyin bana haşlayın beni. Şeytanlar ey Ali tahtımda oy lanet edin bana haşlayın beni. Maksun iş yerim hal beyan maksun iş yerim hal beyan eder. Müslüman düşmanım elinde teber oğl, Müslüman düşmanım başımda teber. Bilmem ki bu yolum nereye gider Oy, Ben öldükten sonra işleyin beni Bilmem ki bu yolum nereye gider Oy, Ben öldükten sonra işleyin beni Topotun Bahçesi. Hazırlayan ve sunan C. Sorguç.